Yedinci kaset. Ağožu bİllahı لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir. Kul tuamikan hallen libani isra ila illa ma harama isra ila ala nafsi illa ma harrama isra'i ala nafsihi min qabl an tunzala at-tawrâh kul fa'tu bit-tawrâti Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun. فَمَنِ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ min بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ zalimun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalan uydurup iftira ederse işte onlar zalimlerdir. Kul sadakallahu fattabi'u millate ibrahima hanifan ve ma Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse tek Allah'a yönelen İbrahim'in dinine uyun o müşriklerden değildi. İnna alamin. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Fihi ayatun beyna tum muqam ibrahim ve man daxalhu kana amina. Veli Allah ala nasip al beit man ista'uga ileyi sebila. Vman kafar fain Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır. Kul ya ehli'l-kitab limata sudduna an sabilillah man amana Allahu bighafilin amma deki ey kitap ehli gerçeği görüp bildiğiniz halde Niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yeah. Ey iman edenler Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler Ve kayfe tekfurun ve entum tutla aleykum ayatullahi ve fikum rasuluhu ve men ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustakim Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur. Eyyühellezine amenuettekullah ve la illa Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. Ve <gülüyor> واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا. أَصْبَحتُ بِنْعْمَتِهِ إِخْوَانَ وَكُتُمْ على شَفَ حُفْرَة مِنن النَّارِفَأَنْ قَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُمْ آياتتِهِ لَ عََّكُم Hep birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor. وَالتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluş ehrenler onlardır. Ve la tekunu kellezine teferruku vehtelefu min Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Yeume biyudducu ve o gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir. Ve ammellezine beyyada Yüzleri Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Tilke ayatu llahi netluhâ aleyke bil hakq. وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah, alemler için hiçbir haksızlık istemez. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِلَى تُرْجَعُ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır. Kuntum khayra ummetin uchrjetil nasi taemron bil ma'roof ve tanhun an ilmukar <gülüyor> ve teeminon bil وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْفَاسِقُونَ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır. <gülüyor> Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Boribet aleyhimü'z-zilletu einema tuqifû illâ bihablin min Allâhı ve hablin minnâ. İlla bıhablın min Allah ve hablın min insan ve baabu bıgızbın min عليهم المسكنة ذالك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç Nerede olurlarsa olsunlar onlara alçaklık damgası vurulmuş Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur bu isyan etmiş ve halle açmış olmalarından ileri gelmiştir. Le İssu min ahl al Ummetun umma qaime tu iyyetlun ayatillahi ana al Laili vhum yasjudun. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Yü'minun billahi vel yevmil ahiri ve emrun bil ma'ruf ve yenehun anil munkeri ve yesarun fil hayrat. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah kötülükten sakınanları bilir. İnna ladin kafarolat anhum amalhum, ve auladhum min Allahi şeya, ve Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları. Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Meselü mâ yunfiqûne fî hâzihil hayâti d-dûnyâ kemetheli rîhîn fîhâ sırrûn esâbet hârfe اَصَابَتْ Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip, onu yok eden, dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tettehidû bi'tanetem min dûnikum <Sessizlik> lâ ye'lûnekum khabâlen veddûmâ anittum. وَالدُّوْمَا عَنِتْتُمْ قَدَ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık. كُمُ الَّائِي وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, Öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir. İntemses kum hasanet tesuhum ve intucib kum seyetu yafrapu bia. Ve intacbır ve tettakul ayzurkum kaiduhum şeya. İnnallaha bima yaamelun muhit. Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. <gülüyor> İdwatemin hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için aileden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir. İdhamma tu iftanim minkum en tefşel wallahu waliyhuma ve alallahi felyetevkelu'l mu'minun. Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler. وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدَرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz. اَذْ <Sessizlik> O zaman sen müminlere Rabbinizin size gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi yetmez mi diyordun? Belle İ tasbiruetettequayatukumyim Feurihim hedeyum de de kumrabbukum. Yum de de kum rabbukum bir hammseti Min Evet, sabreder Allah’tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli beş bin melekle yardım eder. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Niyakata'a tarafem minel lezine keferu ev yekditehum feyen kalibu Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler. <gülüyor> ''Sana o işten hiçbir şey düşmez.'' Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder çünkü onlar zalimlerdir. Velillahi ma fis semawati ve ma fil ard yaghfir <gülüyor> limen yasha ve yuadhib men yasha vallahu Yerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder. Ya eyyuhallezine amenû la te'ekulur riba'ya ad'afem muza'afah ve attekullâhe le'allekun tuflihûn Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluş eresiniz. <gülüyor> Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ siz Allah'a ve peygambere itaat edin ki size de merhamet edilsin. ila Genişliği yer ve gökler kadar olan ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin mağfiretine koşun. Ellezin yünfikon fi sırı ve zırı ve kâzmin alıva ve alâfin nas. Ve Allahu muhsinin. O Allah'tan korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ve men yagfiruz zunûbe illallah ve Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler. اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ cehennemin altıha fiha ve İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak altlarından ırmaklara akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde, dolaşında yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. Bu insanlara bir açıklama Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür. Ve la Gevşeip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz. İyam seskum qarhum, fakad mas al qom qarhum mithlu. Vatil kal ayam nas, ve liyallma Allahu amanu ve.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 ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. <gülüyor> Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar em hasibetum en tedkhulu l-jannete wa lam ma ya'lam Allahu lladhina jahadu minkum wa sabirin yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deniyip bilmeden sabredenleri deniyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız وَلَقَدَ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz. وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.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 Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm, belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse, kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. وَكَاَيِّمْ <gülüyor> مِنَّ نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Nice peygamberler vardır ki, Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.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 Onların sözü sadece Ey Rabbimiz günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et demek olmuştur. Fe atahumu Allahu thawabe dunya ve husne thawabil ahireh. muhsinin. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Ye ya eyhellezine amenu tutplay dine keferya ruduk ku Ey iman edenler Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inâ çevirirler de Hüsrana uğrayarak perişan olursunuz بَلِ اللّٰهُ ve وَهُوَ خَيْرٌ نَاصِر۪ينَ Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır. سَنُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْ وَالظَّالِم۪ينَ Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, O'na ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ İz tahsününe, bi iznini, hatta, ifa fshiltüm, hatta, ifa fshiltüm, ve tenazagtum fil amrı, ve acaytüm, Min kum meyiridü dünyâ, ve min kum meyiridü lâhîrâ. Thumma çarfakum ân hüm liybetliyakum, ve lâqad âfa Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir. ''İذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًا بغمٍ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم'' وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ bima تَعْمَلُونَ Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.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 قل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يخفون فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتلناها هنا. Sonra في في في o üzüntünün ardından, Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zanlı gibi bir zan besliyor ve bu işten bize bir şey var mı? diyorlardı. Sen ki, bütün işler Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik. Ey Muhammed, sendeki siz evlerinizde bile olsaydınız haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir. İnna ladinetwalleu min kum yoma ıltıq al jamgani. İnna istezllemu şeytuan. İnna istezllemu şeytuanu b bagdıma ksebu. Ve lıqdaf anhum. Ki ordu'nun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti ama yine de Allah onları bağışladı çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Vallahu yuhyi ve Vallahu bima taamalon Ey iman edenler, sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezler de diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. وَلَا اِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْمُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِنْ مَا Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت تفضلا وليضا القلب لن فظوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن Allah tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın, mutlaka etrafından da alıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever İnsurkumullah fe la galibe lekum ve kum yahdhulkum feman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi ve ala llahi felyetewekkelul mu'minun Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Mü'minler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler. وَمَا <الْقِيامَة> Sonra Hiçbir peygamberin ganimet malına hiyanet etmesi yakışmaz. Kim hiyanet ederse kıyamet günü hiyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. Efe meni ittaba ridwan Allah'ı kim men ba'a bi sakhat min Allah ve ma'wa-hu cehennem ve bi'sel mısir Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın gazabına uğrayan ve gidici yerde cehennem olan kimse gibi olur mu Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir. Hum Vallahu basir bima Allah'ın rızasına uyanların Allah katında yüksek dereceleri vardır. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür.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 Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler. أو لم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من علم اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ şeyin قَد۪يرٌ Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet, Uhud'da sizin başınıza gelince, ''Bu da nereden başımıza geldi?'' dediniz. ''Ey Muhammed! Sen onlara, bu başınıza gelenler kendinizdendir.'' diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.'' Sekizinci kaset. Ağožu bİllahı min alşeyıtuanı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 <gülüyor> İki kufrime ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak, ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara, ''Gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun.'' denildiğinde onlar, ''Eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik, sizinle elbette gelirdik.'' dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir. <gülüyor> Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Ferihîne bimâ etehumullâhu min fadlihi ve yestebşirûne bi'llezîne lem yelhakû bihim ve yestebşirûne bi'llezîne lem yelhakû bihim min halfihim Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Ye tebeşirûne bi ni'metin Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. O müminler Kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا فَزَادَهُمْ ve وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ İnsanlar onlara adamlar sizin için kuvvet topladılar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel bir vekildir dediler. Fon kalibu bin nimetim min Allah ve fadlil, nam yemesem su ve tabegur rızvan Allah. Ve Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. وَلَا يَحْزُنْ كَالَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İnnellezîne <gülüyor> bil Hiç şüphesiz İman karşılığında inkârı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ İnnamanum lil hüm liyzedadu ve muhim. İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.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 Fe amenu billahi ve rusulihi ve in tu'minu ve Ey insanlar Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah Peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ Belhü ve şerl-ləhm, seyutuqun ma baxiluhi yöma l-kiyame, vəllal-ahmi irathu l-samawat və ard vəllahu bima tağmalun xubir. Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar. Bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Lâ سَمِعَ şâmi Allâhû kâûlê lâllâtîn qalû, în Allâhê fakîrû vânhû âğniyya. Şenâktûbû ma qalû vâqât lêhumû lâmbiyya, bî gûir hâqu Ant olsun ki Allah, Allah fakirdir bir zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz. Bu azap, ...sizin ellerinizle yapıp gönderdiğinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına haksızlık yapacak değildir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ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 Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere, ''Sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?'' Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı. Kullu nefsin zaiqatı ölüm, ve innamat vefan ajorakum yeme al-kiyame, fman وَمَا hayatı dünya, اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatıysa aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Latubelun fi emvalikum ve enfusikum ve lesmaun minellezina utul kitabe min qablikum ve la tasmân min al-ladîn aût al-kitâb min qablîkum, min al-ladîn aşrakû aðan kâfîra. Ve in Şüphesiz ki siz. Mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder Allah'tan korkarsanız işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجئه من العذاب ولهم عذاب أليم. Yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır. Vallahu ala kulli Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter. اِنَّ <gülüyor> ف۪ي Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır. <Sessizlik> Onlar يَذكُرُون اللهَّه فِي خَلْقِ مَا Otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru. Rabbena inna kimen tudkhil min ey rabbimiz sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur rabbena in ana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir ey rabbimis biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al. Rabbana ve atina ma ve ala rusulika ve la tuhzina al qiyameh. İnneke la tuhliful mi'ad Ey Rabbimiz bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى Fellâdin hâjro ve axrjo min diyarîhim ve âzûl fi sabil ve qâtel ve qûtil وَلَاُدَخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْمُ <الثَوَابًا> Rableri de onlara şöyle karşılık verdi. Elbette ben sizden erkek olsun... Kadın olsun. Çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örtüceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklara akan cennetlere koyacağım mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır. İnkar edenlerin diğer diğer dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Metâğ qâliil, thumma mäwâhım cehennem ve sâlimihe. Bu az bir geçimdir. Sonra gidecekleri yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. لكن kileri Tawwabları onlara cennetler, tajriyeden altlarında nehirler halinde kalıcıdır. Kalıcıdır onlara, Allah'ın verdiği mükafatın. Allah'ın verdiği mükafatın. Allah'ın verdiği mükafatın. Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır. Ve inne min ehli'l-kitabi lemen yu'minu billahi ve ma'unzile Lemeyi ümün belli وَمَا ma azizle وَمَا ve ma azizle iliyim. Kashiğin Allah, Kashiğin Allah. La yächtir on b اُولَٰئِكَ لَهُمْ اَجَرُهُمْ عِنْدَ Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür. Ya eyyühellezîne âmenusbirû ve sabirû ve râbitû ve attekûllâhe leallekûn tuflihû. Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup, sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ای insanlar Sizi bir tek şahıstan yaratan ondan eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun Kendisi adına Birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir. وَآتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا <كَب۪> Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ اَدَنَا أَلَّا تَعُولُوا Yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde, onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan, İkişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin o mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin. وَبَتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ve Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse, eğer zenginse, onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse, emeği karşılığında Örf'e uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Lırjalın acibu mma terak وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرٍ نَصِيبًا مَفْرُودًا Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa, belirli bir hisse ayrılmıştır. <gülüyor> Mirasın taksiminde, varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa, mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde Onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. İnnellezine yakulun emvalel yetama zulmen inma yakulun fi butunihim nara ve seysulun seira Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, kanınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir. Yusikumullahu fî evlâdikum lizzekeri mithlu hâzzil unfeyeyin. فإِن كُ نِسَم فَوْوقَت نَنتَيْنِ فَلَهُ ثُل ثَمَا تَرَك وَإِن كَانَت وَاحدَةَ فَلَهًا النِصْف وَلأَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍم مِنهَُ السّدُسُ مِ تََكَ إِن كَانَ لَ وَلَدَاء فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ebeaukum ve abanaukum la tedrun ayhum aqrab lakum naf'a fariydatan minallah innallaha kana aliman hakima Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder eğer çocukların hepsi kadın olup fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa, anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa, o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او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 من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 وَاللّٰهُ Alimun Halim Hanımlarınızın çocukları yoksa, geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa, bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ölendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır. Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse... Allah onu atlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Oneyağcillah ve Resuluh ve تعد حدوده يدخل هناً خالدا فيها خالدا فيها وله عذاب مهين kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır. وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah töbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır. İnna töbətü əla Allahi lilladīna yamalūn al-su abijahalat, thumma tūbūn min qarīb. Sume tubu emmin qribim <gülüyor> veule ikye tubullahu aleyhim. Vaken Allahu Alien hakime. Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah, her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَيْسَتِ اتَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبَتُ الْاَنَ قَالَ إِنِّي تُبَتُ الْاَنَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ Olaik a'tadna lehum Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık. Ya Eyüha الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَاءً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبَدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz. Ve la tenkihu ma nakaha ba'akum minan nisa'i illa ma qad salaf innehu kan fahishatan ve Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayatsızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu. Hürrimet aleykum ummehâtukum ve ve ehuvâtukum ve ve khalatukum وخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وَرَبائِبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِن نِّسائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Size şu kadınlarla evlenmek haram kalındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri. Kendileriyle gerdeye girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeye girmemişseniz kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanızda size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.